Derveze, Necran heyetinin Müslümanların Bedir Savaşı'nda Kureyş müşriklerine karşı zafer kazandıkları haberini yerinde tahkik etmek için Uhud Savaşı öncesinde Medine'ye gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durur. Aynı müfessir Ebu Süfyan'ın Mekke'nin fethinden sonraki bir zamanda Hz. Peygamber'in Necran Hristiyanları için yazılı bir belge düzenlediğine tanıklığıyla ilgili haberin doğru olması halinde ise hicretin 9. yılında başka bir Necran heyetinin daha gelmiş olmasını muhtemel görür. Abdülhamit Mahmud Tahmaz ise bunu zorlanmış bir yaklaşım olarak değerlendirir ve bir surenin ayetlerindeki sıralamanın daima nüzul sebebi ve sırasına göre olmadığı noktasından hareketle Burada Necran heyeti hakkında hicretin 9. yılında inen baş kısmın Uhud Savaşı hakkındaki orta kısımdan sonra inmiş olduğunu düşünmeye bir engelin bulunmadığını savunur. Ali İmran Suresinin baştan 120. ayetine kadar olan bölümün hicretin ilk yıllarında nazil olduğunu gösteren bir içeriğe sahip bulunduğuna işaretle, surenin ilk 80 küsur ayetinin Bedir Savaşı'ndan bile önce nazil olduğu muhtemelen, Hz. Peygamberin daha önce inen Ali İmran ayetlerini Necran heyetine okuduğu için bunu duyan bazı kişilerin, bu ayetlerin o zaman hicretin 9. yılı indiğini zannettikleri de ileri sürülmüştür. Fakat bu görüşün sahibi olan Süleyman Ateş'in konuya ilişkin açıklamaları kendi içinde tutarlı görünmemektedir. Zira Ateş, Hicri 5. yıldan sonra Medine'de Yahudi kalmadığı noktasından hareketle, bu surede Yahudilerin yerinin bulunmadığı tarzında ve kendisinin başka ifadeleriyle bağdaşmayan kesin bir kanaat de ortaya koymaktadır. Öte yandan bazı ayetlerin içeriğiyle, tarihi bilgiler arasında uyum arama çabasıyla, mesela 64. ayetin bir Hudeybiye antlaşmasından önce, bir de Mekke fethinden sonra olmak üzere iki defa inmiş olmasına ihtimal veren müfessirler de vardır. Kanaatimize göre Alimran İmran suresinde, ehli kitap olumlu ve olumsuz yönleriyle geniş bir biçimde ele alınmış, inanç esasları bakımından Hristiyanlara ağırlık verilmekle beraber birçok yerde Yahudilere de atıfta bulunulmuştur. Özellikle, Hz. İbrahim hakkındaki tartışmaya gönderme yapan ayetler 65 ve 68. ayetler bunun açık bir kanıtıdır. Hatta 64. ayetin tefsirinde açıklanacağı üzere ehli kitaba yapılan diyalog çağrısını asli şekliyle tevhid inancına dayalı din mensuplarına yapılmış genel bir davet biçiminde anlamak mümkündür. Şevkani'nin de belirttiği üzere bu surede geçen ehli kitap ifadelerinin sadece Hristiyanlar hakkında olduğuna dair bazı ilk dönem bilginlerinden nakledilen rivayeti mutlak biçimde doğru saymak mümkün değildir. Bu rivayeti Bakara suresiyle anlamak daha uygun olur. Ayetlerin sıralaması konusunda daha önce işaret ettiğimiz bilgiler dikkate alındığında daima nüzul sırasına ilişkin rivayetlerden hareketle zaman tespiti yapmanın isabetli olmayacağı açıktır. Ayetlerin anlaşılmasında tarihi bilgiler ve nüzul bilgileri önemli bir yardımcı role sahip olmakla beraber yorumu, bu bilgiler içine hapsetmeksizin ve öncelikle Kur'an'ın içerdiği mesajlar üzerinde dikkatle durulduğu takdirde yorumun ufkunu genişletme ve sağlıklı sonuçlara ulaşma ihtimali artar. Tabii ki bu yorumlarında kesinlik taşıyan verilerle çatışmamasına özen gösterilmesi gerekir. Buna göre surede geçen ifadelerinde kimlere uygun düştüğü noktasının esas alınması, kesinlik kazanmamış rivayet veya ihtimaller dolayısıyla yoruma kesin bir üslup katılmaması uygun olur. Sonuç olarak, surenin nüzulü hakkında şu söylenebilir. Bakara ve Enfal surelerinin ardından hicretin 3. yılında, Uhud Savaşı'ndan sonra nazil olmaya başlayan surenin tamamlanması, muhtemelen hicretin 9. yılına kadar sürmüştür. Adı Sure adını 33. ayetinde geçen âl İmran tamlamasından almıştır. Âl-i İmran, İmran ailesi demektir. İmran ailesi ile kimlerin kastedildiğine ilişkin görüşlere ilgili ayette değinilecektir. Âl-i İmran suresinin muhtevası ile ilgili genel bilgilendirmeye bir sonraki programda devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren